Neden vermeyecek? Çünkü zekat farz olmuştur ama vermesi için üzerinden yıl geçmeli. Yılda kamerayı yıla diyoruz biz 354 gün geçecek. Nişan ne zaman yapıldı? Kamerayı ayla hesaplayalım. Bir Ramazan'da nişan yapıldı diyelim. Bir Ramazan'da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 O öyle bir niyeti yoktur belki ama 11, 11, 11 hesap ettin mi bunu 33 senede 1 yıl yapıyor bu. O sebeple şeriatımız haccı ve zekatı bir de Ramazan'ı bu üç ibadeti hac, zekat, Ramazan bu üç ibadeti kameri aylara bağlamıştır.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 Böylece hep geri geri geliyor. 33 sene yaşayan bir Müslüman, hac yapsa 33 defa her gününde senenin her gününde bir hac yapmış olur. Her gününü senenin hia etmiş olur. Aynı şekilde her gününde oruç tutmuş olur. Her mevsiminde de zekat vermiş olur Müslüman. Bu sebeple zekat hesabında ölçü hicri takvimdir. Yani kameri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 e, zekatı verilmesi gereken kitapta o zenginlikten sayılıyor bir ansiklopedi mesela tıp ansiklopedisi tıp ansiklopedisinden anlayacak kadar tıp bin var mı senin yok okusan anlıyor musun yok bu neredeyse bir e, nisap miktarı kadar da pahalı bir ansiklopedi bunu sen evde boşuna tutuyorsun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 1- ibrik 2- Banyo yapılan bir leğen, çamur leğen 3- Yemekleri pişirmek için bir tencere 4- Bir kilim çocuklar üstünde uyusun diye 5- işte filanca yemek çeşidinden, buğdaydan, arpadan 3 kilo bir çuvalın içinde bekliyor.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 e, neredeyse lüks ev gibi şimdi. Yani bu temel ihtiyaçlar kişilerin e, yaşadığı zamana göre tespit ediliyor. 200 sene önceye göre eşeği olan e, fakir bu adam ama geçimi bir iyi adam sayılıyordu. At sahibi olan o adam sayılıyordu. Bir adamın atı